Bismillahirrahmanirrahim. İqtara belin nasi hesabuhum ve hum fi vafletin mu'ridun. İnsanların hesapları yaklaştı ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ, من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون. Kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceyi alarak dinlerler. لَا هِيَتَنْ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 bel qalu azza wa ahla min falyatina falyatina onlar hayır Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır hayır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 Hiçbir memleketin halkı inanmamıştı. Şimdi onlar mı inanacaklar? Wa ma arsalna qablaka illa rijalen nuhi ilayhim fasalu Senden önce de kendisine vahyettiğimiz nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız, bilgisi olanlara sorun. <Sessizlik> Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesetle kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi.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 Ant Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız? وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ Biz, halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka topluluklar meydana getirdik be seenehum yok Onlar azabımızı hissettikleri zaman hemen oradan kaçmaya koyuldular. La terfudū warji'ū Onlara kaçmayın. İçerisinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi. قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Onlar da, vay başımıza gelenler, biz gerçekten zalimlermişiz dediler. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَص۪يدًا خَامِد۪ينَ Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp, Ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti. Ve <Sessizlik> biz göğü yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık. لو <Sessizlik> أردنا اَنَّ <gülüyor> Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz. بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ zahiq.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 ve hiç ara vermezler. اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler? لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا illa اِلَّا la لَفَسَدَتَا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 Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Ondansa sorguya çekilecektir. Emite kudu min doni aliha tan kulha tu burhan kum. Hada zikr man miiyya vadi kru qabli. Bal akther la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 Ağsalna min kabilk min Ressul illa Nuhiilee illa Nuhiilee anhu ana fagbudun. Ey Muhammed, biz senden önce.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 Onların evlat dedikleri meleklerse, kendilerine ikram edilmiş kullardır. <gülüyor> Onlar Allah'tan önce hiçbir söz söylemezler. Onlar ancak Allah'ın emriyle hareket ederler.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 Zalimlere böyle ceza veririz. O ve nam yaralılar kafar oldu. Sıra ve dünya kanaat rıdqa, fethetkana huma, fethetkana ve jalan min alma, şeyin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 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَأَ فَإِنِّ الْتَفَهُمُ الْخَالِدُونَ Ey Muhammed! Biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacaklar? كُلُّ نَفْسِنْ دَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz. وَاِذَا رَآكَ الَّذ۪ينَ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 O inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi menedemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi. بَلْ تَأْف۪يهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Bilakis azab, kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.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 بَلْمَتَّعْنَا هَا أَؤْلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرْ اَفَلَا يَرَوْنَا اَنَّا نَأْتِ الْاَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ Doğrusu biz o kafirleri ve babalarını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 İnne menna unzerukum bil Ey Muhammed deki ben size ancak vahiy ile uyarıyorum fakat sağırlar ne kadar uyarısalar da uyarı davetini işitmezler وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ مِّن عَذَاب رَّبِّكَ لَّيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا <Gülüyor> ظَالِمِينَ andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa mutlaka bize yazıklar olsun biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir Vonuzgul Mavazin alqizbli yomu lqiyamet, falatu blm nefsul shi`a, w in kalamethal habbetin min xurdal atina biha, w kafabine hasibin. Biz kıyamet günü dosdoğru doğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir.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 Takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan tevratı vermiştik <gülüyor> O takva sahipleri görmedikleri halde rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar. وَهَٰذِهِ İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir öyüttür. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الثَّمَاف۪يلُ اللَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ Hani İbrahim babasına ve kavmine, bu kendilerine tapmakta olduğumuz heykeller nedir demişti. قَالُوا وَجَدَنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ onlar da, biz babalarımızı onlara tapar halde bulduk demişlerdi. <gülüyor> İbrahim, Andolsun ki siz de babalarınızla apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz dedi. Ati Onlar sen bize gerçeği mi getirdin yoksa sen şakacılardan mısın dediler Male rabbukum rabbus semawati vel ardillezi fatarahu ve ana ala zalikum min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 قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ اَعْيُنِ O kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler dediler. <gülüyor> "A, sen fagalte hada İbrahim." gelince, "Ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın?" dediler. "Wa labal fagalehu kabiruhum hada fasaluhum in kanu yantiqun." İbrahim. Hayır, bunu onların şu büyüyü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi. فَرَجَعُوا إلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ dum menuksu ala ruusihim laqad bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp içlerinden birbirlerine asıl zalim olanlar hiç şüphesi sizsiniz dediler sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun dediler. O min ma la la min İbrahim dedi ki Öyleyse Allah'ı bırakıp da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 eğer bir şey yapacaksanız yakın onu da ilahlarınıza yardım edin dediler. Unna ya'narkuni <gülüyor> berdan ve selam'an ala İbrahim'i ateşe attıklarında biz ey ateş İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol dedik. وَاَرَادُوا بِهِ كَيْذًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَر۪ينَ Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp, İçinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. <Sessizlik> Biz İbrahim'e, İshak'ı ve üstelik bir de torunu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık.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 İnnehum kânû kavmen <ithanın> sâ'in fâsıkîn. Ve adahalnâhu fî rahmetinâ innehu min's-sâlihîn. Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdi.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 Biz dağları ve kuşları Davud'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık. <gülüyor> biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ اِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمٍ Biz Süleyman'a da kasırga halinde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu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 Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine bu hastalık bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti istecbna lehu fe bizde onun duasını kabul etmiş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 İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'li de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi. وَذَنُنُّ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّنَّهُ قَدِيرٌ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ بَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 وَكَذَٰلِكَ نُنجي <الْمُؤْمِنِين> Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ <الْوارِثِين> Ey Muhammed!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 Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da, alemlere bir mucize kıldık. İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhideten ve ene rabbukum fe'budûn ve tequattaûn.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 فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ Her kim mü'min olduğu halde salih ameller işlerse, onun çalışması mükafazsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ Helak ettiğimiz bir memleket halkının yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir. Hatta. اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُجُ وَمَعْجُجُ وَهُمْ مِنْ Nihayet Yecüc ve Mecüc'un setleri açıldığı zaman, onlar her yüksek tepeden akın ederler. وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هي شَاخِصَةٌ اَبَصَارُ الذين كفروا فَإِذَا هِيَ Hak olan kıyamet vadi yaklaştığında, inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşakalır ve vay bizim halimize! Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz derler. İnnekum ve ma te'budûne min dûnillâhi hasabu cehenneme entum lehâ Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz. Lâvkâne hâdûn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 Onlar orada teselli verici bir şey işitmezler. İnnellezîne <Sessizlik> sabaqat <Sessizlik> Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır. لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. لَا يحزنهم الفزع الأكبر Allahumul Malaikatu, Hada yomukumul <gülüyor> En büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp, işte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür derler. Yume naqoossemek, taiz jillil kitab.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 Şüphesiz ki biz vadimizi yerine getiren deriz. katabna fiz Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık. Şüphesiz ki bu anlatılanlarda kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır. Ey Muhammed, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Kul inna ma yuha ila iy annma ilahukum deki bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor artık siz müslüman olacak mısınız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 Belki bu gecikme sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçici olarak faydalandırmak içindir. <gülüyor> Muhammed şöyle dedi. Ey Rabbim! inkar edenlerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhamettedir. Sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım istenir.